Allahu Bismillahirrahmanirrahim min al Rabbi Ve salatu ve selamü ala israf Muhammedin İbn Abdullah aleyhi aftharı salatı ve teslim. Allahu teala ya. Efendimiz Alihi salatu ve mahşer günü hamd sancağın altında öğretileceği ve o şekilde Rabbini hamle edeceği şekilde Hamdü senalar olsun. Efendimiz Cennelimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehli beytine, ashabına, tabi'un, etba'u tabi'in ve kıyamete kadar Rab birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün günlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Evet kardeşler bugün inşallah isim ve sıfat tevhidi isimli ders halkımızın bir yeni bölümüyle karşı karşıyayız. Şimdiye kadar hatırlarsak, şöyle çok özet, en son ki işlemiş olduğumuz bir iki derste ne yaptık kardeşler? ehl Sünnet'in isim ve sıfatları da takip etmiş olduğu yolu aktardıktan sonra demiştik ki ehli Sünnet bir yol izlemiştir. Bu yol neydi kardeşler? min gayri ta'tilin ev tahrifin yani allah Teala'nın herhangi bir ismini ya da sıfatını hiçbir şekilde ta'til etmeksizin, boşa çıkartmaksızın soyutlamaksızın ev tahrifin ya da tahrif etmeksizin bunlar neydi kardeşler? bunlar muattıla dediğimiz grubun neydi? özelliğiydi zaten rahmet.at isimli internet sayfamızın özellikle isim ve sıfatlarla ilgili belirlemiş, yazmış olduğumuz, çizelgesinde gösterdiğimiz gibi muattıla ve müşebbihe diye iki gruptan bahsetmiştik. ehli sünnet ve cemaatin de bunların adeta ümmeten vasatan, yani en dengeli toplum olma özelliğiyle bunlardan uzak olduğunu ifade etmiştik. Ve sonra ne yaptık kardeşler? Sonra Muattıla dediğimiz, yani Rabbimizin isim ve sıfatlarını soyutlayan, taatile giden, ya da tahrife giden, ya da tevile giden gruplarını işlemiştik. Onlar hangileriydi? Felsefeciler. Ondan sonra bir de kelam ehli olarak cehmiye, mu'tezile, küllaviye, eşariye ve maturidiye. Ve bunları teker teker ne yapmıştık? İşlemiştik kardeşler. Felsefecileri Ondan sonra cehmiyyeyi, mu'tezileyi, küllaviyyeyi, eşariyyeyi ve en son ki dersimizde de maturiyyeyi ne yaptık, işledik. Bunlar muattıla grubuydu kardeşler. Yani Rabbimizin isim ve sıfatlarını soyutlayan, tevile giden, güya benzeme yapmak yapmamış olma adına Allah'ın isim ve sıfatlarında tevile giden ve bu anlamda hiçbir şer'i bir nas'a dayanak olmadan sırf akılları ile kaideler oluşturan kesimdir. Bugün bir parça Allah nasip ederse diğer tarifin ikinci kısmına bir parça değineceğiz. Ne demiştik? Min gayri temsilin ev teşbihin ev tekyif Yani ehl-i sünnet aynı zamanda Allah'ın isim ve sıfatlarını ispat ederken yani bu biraz önce saydığımız muattıla grubu gibi ta'tile ve yoruma gitmeksin ispat ederken aynı zamanda ehli sünnet vel cemaat min gayri tekiyfin ev teşbihin ev temsil yani herhangi bir nasıllandırmaya, herhangi bir benzeştirmeye herhangi bir örnek vermeye gitmek sizin. Bu da leyse ke mislihi şeyun ve huves onun hiçbir benzeri yoktur o işitendir bilendir. Ve Allah her şeyi görendir anlamında nedir benzetmeye gitmeksizin birkaç kelam Birkaç kelamda temsile giden ve teşbihe giden fırkalardan bahsedeceğiz. Yani şimdiye kadar tevile ve tatile giden fırkaların yanlışlığından bahsettik. Bugün ise bir parça hemen girişte temsile giden, teşbihe giden, Rabbimizi yaratılmışlara benzetmiş olma, saçmalığı içerisinde düşmüş olan fırkalardan bir parça bahis açacağız. Biraz onlara değineceğiz. Ondan sonra kardeşler, ehli Sünnet'in örneklerine başlayacağız. İstiva ve ulubvullah dediğimiz Allah'ın yüceler yücesi olması, ve Allah'ın yarattıklarından üste olmuş olması ile ilgili delillere gireceğiz. Bu deliller arasında hayretlere düşeceğiz kardeşler. Yani hayretlere düşeceğiz dememizin sebebi şu: Ehli Sünnet ve Cemaat adına Rabbimizin isim ve sıfatlarını ispat edenlere müşebbihe ve mücessime ismini takan fırkaların ehli Sünnet'ten getireceğimiz deliller karşısında hiçbir cevap veremeyeceklerini göreceğiz. Burada özellikle Allah kendisine rahmet eylesin. Çok fazla delillere girmeden, İmam Zehebi'nin Rabbimizin istiva etmesi, uluvvu ve yedi kat semanın üstünde oluşu, yüceliği, yaratılmışlardan ayrı oluşuyla ilgili, Kur'an'dan getirdiği deliller, sünnetten getirdiği deliller, sahabeden getirdiği deliller, tabi ondan getirdiği deliller, ve ehl-i sünnet vel cemaatin önde gelen alimlerinden yapmış olduğu nakiller var ki yaklaşık kendisi yazmış olduğu kitab arş ve aynı zamanda istiva isimli kitabında 200-250 sayfalık bir nakli var İmam Zehebi'nin yani oradan derleyeceğiz, oradan işleyeceğiz ta ki delilleriyle ehl-i sünnet vel cemaatin gerçekten bu olduğunu ve karşıdakilerin hiçbir şekilde reddiye vermek gibi bir imkanı olmadığını göreceğiz ama o delillere girmeden önce ne demiştik? Diğer sapık fırkalardan olan temsil ve teşbih fırkası. Misal vermek, mesela temsil dedik. Temsil nedir kardeşler? Temsil Arapça'da enniddu ben nazir. Yani bir şeye denk tutmak ve ona eş değer koşmak. Yine aynı zamanda nümasele denir buna. Yani Allah'ı bir şeye benzetmiş olmak. Örnek vermek. O da nedir? Hiye şeyi li gayrihi min kulli veçl. Yani herhangi bir şeyi başkası ile birçok yönden benzeştirmek. Teşbih ne kardeşler? Teşbih de bir şeyi başka bir şeyle çok bir yönde benzeştirmek. Temsil, Allah'ın yarattıklarını yaratılmışlara benzetmek. Mesela ne gibi? Haşa, lehu yedun ke yedi. Yani Allah'ın yedi eli benim elim gibidir. Allah'ın işitmesi benim işitmem gibidir. Bu gibi teviller ya da bu gibi düşünceler Ehli Sünnet'in kesinlikle reddettiği ve temsil demiş olduğumuz fırkaların sapıklığıdır. Yani biz Rabbimizin eli derken dedi ki zatına layık olduğu şekliyle. Ama birisi kalkar da Allah'ın eli işte şöyledir ya da falancanın eli gibidir ya da Allah'ın işitmesi benim işitmem gibidir. Allah'ın görmesi benim görmem gibidir. İşte Allah'ın gücü benim gücüm gibidir gibi benzetme yaparsa buna temsil denir kardeşler. Ve bunu yapan fırkalar olmuştur. Allah'ın zatını ya da sıfatlarını yaratılmışlara benzeten sapık fırkalar olmuştur ki biz bunlara işte mücessime ve müşebbihe diyoruz. Bunların bu sapıklığı açık olarak nedir? Yine ortadadır. Çünkü Allah azze ve celle hiçbir şekilde yarattıklarını yapmaz, benzemez. O yüzden İmam Ahmed bin Hanbel bakın ne diyor kardeşler? İmam Ahmed bin Hanbel diyor ki Allah Teala rahmet eylesin. El müşebhu lzi yekulu basarun ke basari ve yedun ke ve kademun ke kademi ve men kalle haza faqad şebehallah bi halqi. İmam Ahmed bin Hanbel diyor ki müşebbihe yani Allah'ı yaratılmışlara benzeten kişi Allah'ın görmesi benim görmem gibidir. Allah'ın eli benim elim gibidir. Allah'ın ayağı benim ayağım gibidir diye ifade eden kişidir müşebbihe Yani Allah'ın eli vardır ifadesi Allah'a yaratılmışla benzetmek değildir. Allah'ın eli benim elim gibi ya da haşa Allah'ın eli falan eli gibidir demek Allah'a yaratılmışla benzetmektir. Bu bağlamda zatın farklılığı sıfatların farklılığını gerektirir zaten demiştik ve Allah'a el yüz ispatı 50 falan falancanın yüzü gibi denilmediği müddetçe benzetme olmaz diyor Ahmet bin Hanbel. Ki bu anlamda benzetmeye baktığımız zaman kardeşler dediğimiz gibi böyle bir sapık fırkada maalesef söz konusudur. Ya da nasıllığını ortaya koymak. Ya da nasıllığını ortaya koymak. Mesela Hişamiye isimli bir fırka var ki sapık. Yani mutezile gibi ya da diğerleri gibi tevile Giderken sapıtanların tam aksine bunlar da benzetmede sapıklığa gidiyorlar. Mesela diyor ki Hişamiye Allah'ın uzunluğu ve genişliği ayrıdır. Aynıdır. Haşa. Tuluhu ke aradı diyor. Allah'ın uzunluğu genişliği gibidir diyor. Mesela özellikle Mekalatul <gülüyor> İslamiyye'de İmam Eş'ari bu Hişamiye fırkasının işte yanlışlığını ortaya koyuyor. Bu anlamda benzetmek nedir kardeşler? ister Allah'ı başka yaratılmış olanlara, isterse yaratılmışlardan herhangi bir tanesi Allah'a benzetme yoktur. O yüzden ehl Sünnet'in herhangi bir benzetme ve nasıllığını ortaya koymaksızın ispat dediği işte nedir? Rabbimize has olan bu özelliklerin Rabbimizde baki kılmak, ispat etmek ama onu hiçbir yaratılmışa benzetmemektir. O yüzden her kim Allah'ı yaratılmışlara benzetirse, Hristiyanlar gibi sapıtmış ve küfre girmiştir. İşte Allah'ın eli falancanın eli gibidir. Allah'ın yüzü falancanın yüzü gibidir. Gibi benzetmeler sonuç itibariyle nedir? Küfre girmiş olmakta ki bugün bilirsiniz Hristiyanlara bir bakın. Adamlar kilisenin içerisinde haşa güya işte Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı resmettikten sonra bunları haşa sümme haşa Allah'ın böyle dizine oturmuş ve Allah'ı da onlara kucaklamış bir vaziyette resmediyorlar. İşte uzun sakallı, büyük, ya bu şekilde Allah'ı siz nasıl takdir edebiliyorsunuz? Bunlar Allah'ı yaratılmışlara benzetmek sapıklığı içerisindedir işte. Yani eski Hrist şeylerin bu Yunanlı inançları gibi, hani bu Herkül falan filan saçmalıkları var ya bir sürü ilahları, putları, Yaratılmışlar şeklinde resmediliyor Hristiyanlar da onlardan etkilendiler ve Allah'ı yaratılmışlara benzettiler. Halbuki ehli sünnet Allah'ın eli vardır derken bunu hiçbir şekilde yaratılmışlara benzetmez. Allah'ın zatına hakiki olarak yani varlığı söz konusu olarak Allah'ın eli vardır ama benzetmek ya da tekiyf nasıllık söz konusu olamaz. O yüzden biz Mu'tezile Eş'ariye, maturidiye ya da cehmiye gibi tevil ve tahtile gidenlere diyoruz ki Allah'ın eli vardır demek benzeştirmeyi gerektirmez. Çünkü bugün biz Allah'ın eli vardır dediğimiz zaman bize güya müşebbihe diyenler işte burayı anlamıyorlar. İşte burayı anlamıyorlar, getirdikleri kaideler de tamamen akli kardeşler. Tamamen akli. Peki Allah'ı Allah'a örnek vermiş olmak, başka bir şey ile misillendirmek, benzetmek nasıl olur? Bakın İbn-i diyor ki kardeşler, hakikatü şirki, şirkin hakikati nedir? Şirk dediğimiz şey nedir? İki çeşittir diyor. Birincisi, yaratılmışı Allah'a benzetmek. İkincisi, Allah'ı yaratılmışa benzetmek. Allah'ın yaratılmışa benzetme, benzetilmesi de şirktir. Yaratılmışın Allah'a benzetilmesi de şirktir. Bugün bir parça bunu, Tevhid isimli, e, kitabın şerhine başladık bugün inşallah ki hemen e, şerhini de zaten bugün e, internet sayfamıza yükledik. Faydalanmak isteyen kardeşler oradan bakabilirler. Muhammed bin Abdülvehhab'ın Tevhid isimli eserinin tor torunu tarafından yapılmış şerhini şerh ediyoruz. Bugün birinci dersleri elhamdülillah işledik ve orada da bu şirkten bir parça bahsettik. Ve birçok insanın burada yanlışa düştüğünü ifade ettik. Yani insanlar Allah'a yaratılmışa benzetme hususunda dikkatliler birçok insan. Ama Yaratılmışı Allah'a benzetme hususunda çok şirke düşmekteler. Yani Allah falanca kişi gibi mi dersen olur mu ya diyor. Ama falanca kişi hükmünde tartışılmaz. Falanca kişi beni her yerde görür. Falanca kişi geleceği bilir. Falanca kişi bana şifa verir. Falanca kişi yücedir, karşısında eğilmek lazımdır diye yaratılmışları Allah'a benzetme şirki içerisinde çok geziyorlar. Çok şirke düşüyorlar. O yüzden temsil dediğimiz zaman, Nedir? Allah'ı başka bir şey ile misillendirme, kıyas, ister yaratılmışı Allah'a benzetme, isterse Allah'a yaratılmışa benzetme. Bunun ikisi de nedir? Sonuç itibariyle sapıklıktır. Mesela Allah'ı Rablığında misillendirmeye ya da temsile gidecek olanlara nasıl bir örnek veririz? Misal kardeşler kaderiye. Ne diyorduk? Her kul fiilini kendi yaratır. Öyle değil mi? Her kul fiilini kendi yaratır diyordular. Bunu işlemiştik. Cehmiye, kul hiçbir şey yapamaz. Cebriye'ye düşüncesine gitmiş ve Allah ne yazmışsa o olur diyordular. mutezile ise Allah güya adalet sıfatından, hani usulü hamse demiştik ya, adalet e, gereği, Allah kulların fiillerini yaratmaz diyoruz her kul kendi fiilini yaratır. Şimdi burada bu adamlar güya Allah'ı şer olan bir işi yaratmış olmaktan uzak tutma adına bakın ne yapıyorlar? Yaratma fiilini kula veriyorlar. Anlatabildik mi? İşte yanlışları burada. Yani bir tarafta güya Allah'ı şer olan işi yaratmamış olmalı diye Allah'ı güya e, yanlıştan uzak tutma adına bakın yaratma fiilini kula veriyorlar. İşte temsil budur. Siz yaratmış olan kişiyi Allah'a benzetiyorsun fiili yaratmak anlamında. Yani mesela özellikle kabirlere kulluk edenler, onlara, onlardan yardım isteyenler, mezardakilerden ya da evliya adına ölmüşlerden yardım dileyenlere bir bakın, onlar onların yeryüzünde tasarruf sahibi olduklarını, fayda verdiklerini, zarar verdiklerini açık olarak ifade ediyorlar. İşte bu da Allah'ın rablığında, onları Allah'a benzeştirmektir, bu da şirktir. İşte nasıl ki Rabbimizi zatında benzetmek gibi bir imkana sahip değilsek isim ve sıfatlarında da benzetmek gibi bir imkana sahip değiliz. Neden? Çünkü mülkünde, zarar vermesinde, fayda vermesinde, kullarına bağışta bulunmasında, nehyetmesinde, duada, korkuda, istemede, tevekkülde bütün bunlar Allah'ın isminin ve sıfatının bir tecellisi olarak Allah'a has kılınmalıdır. Her kim bunlardan herhangi bir tanesine itikad ederken ya Allah'ı kula benzetir ya da kula ilahlık özelliği olan Allah'a yakışır gibi yaklaşırsa işte burada şirk vardır. Her bir durumda sonuç itibariyle teşbih, temsil yanlıştır ve hiçbir şekilde Allah'a misilleme yapılamaz. Bu bağlamda Allah azze ve celle ne diyordu? Her kim büyüklenme, azamet, kibir hususunda kendisini bağda ortak koşarsa ona azap ederim diyordu. Dolayısıyla bir kul kalkar da kibirlenmeye başlarsa, bir kul azametli olmaya insanların karşısında kendisini tazim etmesini isterse, insanların elini ayağını öperek karşısında ne derlerse, onu kabullenmesini isterlerse bu azamet hususunda o kulun kendisini Allah'a ortak koşmasıdır işte. Bugün birçok insanların zihniyetinde görürsünüz. Bakın Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a, o güzel peygamberimize sahabeye vahil olmadığı yerde düşünme ve iştihad etme hakkı tanıyor. Siz ne düşünürsünüz diyor. Hatta Uhud Savaşı'nın savunma savaşı mı olacak yoksa taarruz savaşı mı olacak? Ya da Bedir kuyularından önce mi oturacağız? Yani yerleşeceğiz, sonra mı yerleşeceğiz? Ya da hurma meselesinde sahabesine gayet kendi görüşünün zıttına görüşe gitme salahiyetini tanırken o güzel peygamber bugün peygamberin torunuyuz diye insanları kendilerine kulluğa ve itaate çağıranlara bakın dünyalıklarda bile kendi sözlerinin dışına çıkmalarına müsaade etmiyorlar. Her hususta kendilerinin tartışılmaz olduğunu kabullenilmesini istiyorlar. Bu insanlara deseniz ki Allah senin gibin haşa ama sen ilahlık iddiasında bulunuyorsun işte bu nedir misillemedir. Nasıl ki işte Rabbimizin zatında bu tür misillemeler söz konusu değilse kardeşler isim ve sıfatlarında da herhangi bir isim misilleme söz konusu değildir. Dolayısıyla yaratılmış olan Allah'a benzeştirilmiş olması başka nedir? Mesela Allah'tan başkasına secde etmek, Allah'tan başkasına kurban kesmek Allah'tan başkasına tövbe vermek hakeza Allah'tan başkasına kayıtsız şartsız itaat etmek. Bütün bunlarda nedir? İşte bütün bunlarda da şirktir. Yine sevginin en fazlasını Allah'a vermek dururken başkalarına vermiş olmak şirktir. Allah'ın karşısında zül, alçalmış olma ve kendisi zelil hissetmiş olma durumunun başkasına verilmiş olması şirktir. Çünkü Allah'ın azameti ve sen onun karşısında zillete düşmen gerekir. Ama bugün adamlara bir bakıyorsunuz yanında el pençe dururlar ve onun gözünden kayboluncaya kadar geri geriye giderler. Gerisin geriye giderler. Sırtlarını dönmezler. Allah'tan korkmaz mısınız siz? Sizin Allah'tan başka bu çağırdıklarınız ibadun emsalukum diyor Allahu Teala. Sizin gibi yaratılmış kullardır. Siz neden Allah'a göstermesi gereken tazimi başkasına göstermiyorsunuz? O güzel peygamber aleyhissalatu vesselam bir söz söylediği zaman sahabe ey Allah'ın Resulü bu vahiy midir yoksa senin kendi görüşün mü diye derlerdi. Eğer Resulullah aleyhissalatu vesselam bu vahidir diyorlarsa ne olursa olsun teslim olurlardı sorgulamaz ve itaat ederlerdi. Ama Efendimiz bu benim kanaatim derse ey Allah'ın Resulü böyle yapsak olmaz mı derlerdi. Siz bunları bile insanlara görmüyorsunuz. Karşınızda, karşınızdakilerin elinize ayağınıza kapanmış olmalarını sizi her yerde zikretmiş olmalarını size sığınmış olmalarını gördüğünüz halde bunlara ses çıkarmıyorsunuz ses çıkarmadığınız için tağutsunuz işte bunlar şirklerdir ve dediğimiz gibi nasıl ki bunlarda bir benzerlik yoksa kardeşler Rabbimizin isim ve sıfatlarında da benzerlik yoktur o yüzden kim Allah'ın eli falanca neli gibidir Allah'ın ayağı falancanın ayağı gibidir ya da Allah'ın yüzü falancanın yüzü gibidir derse, Allah'ın inişi falancanın inişi gibidir derse, işte bunlar benzetmektir. O yüzden insanlar İbni Teymiye'ye, yani emin olun yazıklar olsun diyesiniz geliyor. Güya İbni minberden inerken Allah benim indiğim gibi iner demişmiş de, bunu söylemiş olmak küfürdür ve İbn-i Teymiye bütün kitapların her tarafında bunun teşbih ve temsil olduğunu, bunu söylemenin küfür olduğunu açıkça ifade eder. Ki sizin bahsettiğiniz o dönemde İbn-i Teymiye zaten Suriye'de bile değildi. Her türlü şekliyle iftira. Ama gelin görür ki iftiradan ilmi olarak cevap vermekten aciz olanlar iftira etmekten geri durmuyorlar. Emir olan durmuyorlar. Tabi meselemiz o değil ama Dediğimiz benzeştirme her halükarda nedir? Sapıklıktır ve yoldan sapmış olmaktır. O yüzden yaratılmıştı mesela Allah'a benzetmek. Abdullah İbni Sebe bu huzultusunun İslam'a sokmuş olduğu sapıklardan bir tanesi neydi? Mesela Hazreti Ali radiyallahu mescitten çıkarken ona dediler ki sen ilahsın. Hazreti Ömer dedi ki ne demek istiyorsunuz bu ne? Dediler ki Ente allahu lez ilahe illahu haşa senin kendisinden başka ilahı olmayan Allah'sın ve Hz. Ali onları yığdığı gibi bir toprağın içerisine hepsini ateşe verdi yaktı onları yaktı onları ki bu açıksa küfürdür yaratılmışı Allah'a benzetiyor işte Allah'ı yaratılmışa yaratılmışı Allah'a hiçbir şekilde ne yapılmaz benzeştirilmez kardeşler neden çünkü Allah-u Teala bunu nehyetmiştir mesela Yahudilerin işte Maide suresinin 64. ayetinde dedikleri gibi vekaletil yahudiyetu'llahi maghlule Yahudiler de dediler ki Allah'ın eli bağlanmıştır haşa. Ghullat eydihim ve lu'inu bima kalu. Söylediklerinden dolayı lanetlendiler diyor Allahu Teala. Bel yedahum mebsutatan bilakis Allah'ın iki eli de açıktır diyor Rabbimiz. Hocam İbn Teymiyye diyor ki "Felyahudu tasifu'r Rabbe bi sıfatin naqsil lati" Yahudiler Rabb, Allah Azze ve Celle'yi yaratılmış olanların noksan sıfatlarıyla sıfatlandırdılar ve Allah'a cimri dediler ve Allah yeri ve göğü yarattığı zaman yoruldu dediler öyle dediler ya haşa Allah'ın yerleri ve gökleri altı günde yaratıp cumartesi günü işte istirahata çekildiğini iddia etmek kadar Allah'a yaratılmışlara benzeştirdiler. Biz diyoruz ki Rabbimiz zatında, isimlerinde, sıfatlarında bu sıfatları ister haberi sıfat olsun, ister fiili sıfat olsun, ister manevi sıfat olsun, hepsinde Rabbimiz birdir ve kendisine layık olduğu şekliyledir. Ne biz bunları tevil ve tahrif ve tatil ederiz ne de bunları teşbih ve temsil ederek yaratılmışlara benzetiriz. Ehl-i sünnet ve cemaat işte bu şekilde doğru itikat üzerinedir ki Rabbimiz bizi en doğru itikat üzerine canımını aldığı kullarından eylesin. Müşebbihe'ye geliyoruz kardeşler. Müşebbihe de aynı şekilde dediğimiz gibi ne yaparlar? Onlar da bunları tevvil ederler. E, tevvil etmezler, yaratılmışlara benzetirler. Yani hatta ve hatta bakın, Şia'nın sapık fırkalarından Şi böyle demiyoruz. Şi sapıklarından El Beyaniye isimli fırka ki mesela onlar Sem'an et bu sapık adam diyordu ki inna Allah ala suratil insani ve innahu yehliku illa Allah diyordu insan gibidir. Allah insana benzer. Allah insanın sureti üzerinedir. Ama Allah'ın yüzünün dışında her şey helak olacaktır derdi. Allah'ın yüzünün dışında her şeyi helak olacaktır derdi. Yine El-Mughiriye fırkası Mesela bu sapıklar Allahu Teala'nın nurdan olduğunu, işte başının üstünde bir taç olduğunu, onun azaları olduğunu, yaratılmışlara benzediğini bu şekilde ifade ederdiler. Yine El-Hişamiye, Rafizi sapıklarından mesela bunlar İmamiyer'in özellikle sapık Allah'ı benzeştiren müşebbihe kolu Şianin İmamiye kolunun mesela bunlarda da aynı şeyi görüyorsunuz burada mesela bazıları haşa şöyle diyenleri bile var kardeşler yani Allah'ın avret mahalli ve sakalı hariç her şey insana benzer diyorlar öyle bir şey sadece yoktur diyorlar yani bunu dahi söyleyecek kadar hristiyanlaşmış ve sapıklaşmıştır bu kafirler Bunlar da nedir işte ehli sünnetin müşebbihe mücessime dedikleri sapıklardır bunlar. Bunlar da Allah'ı yaratılmışlara benzeştirmişlerdir. İşte ehli sünnetin yolu budur. Ne mutezile, eş'ariye, maturidiye ve diğerleri gibi Allah'ı isim ve sıfatlarına soyutlar ya da tatil tahrife giderler ne de bu sapık fırkalar gibi Allah'ı yaratılmışlara benleştirir. Ehli sünnet ehli sünnet itikadını Kur'an'dan ve sünnetten ve sahabeden alan doğrudur. E, dost doğru yol üzerine olan fırkadır Allah'ın izniyle. İşte bu, bunlara fazla örnek vermek istemiyoruz. Yani almış olduğumuz notlarda gerçekten kardeşler alabildiğine benzeştirmeler söz konusu. Mesela yine Allah'ı yaratılmışlar hususunda benzeştirenlere geldiğimiz zaman mesela İbni Teymi'ye bakın İmam Eş'ari'den nakil yapıyor kardeşler. İmam Eş'ari diyor ki وَفِالْاُمَّةِ قَوْمٌ يَنْتَحِلُونَ nusuk." Bu İslam ümmetinin içerisinde bir takım fırkalar var ki ibadetle uğraşıyorlar. Dikkat edin İmam Eş'ali'nin sözü bu. İbn-i nakil yapıyor ondan. Bu ümmetin içerisinde bir topluluk var ki onlar ibadetlerle uğraşıyorlar. Ve yez'umûne ennehu câizun alallâhi teâlâ el fil eczem. Ve Allah'ın yaratılmışlar içerisine, yaratılmışların bedenine, hululüne caiz gözüyle bakıyorlar. Yok mu böyle? Açın bakın, açın Mesnevi'yi bakın kardeşler. Mevlana'nın Mesnevi'sini bakın. O kadar ahlaksız şeylerin dahi içerisinde bulunmuş olduğu Mesnevi. Ben bir tanesini anlatayım sizin de bunların rezaletini görün. Mevlana'nın kendisi anlatıyor. Ben bir gün diyor, ben bir gün hocam Şems-i Tebrizi'nin yanına gittim. Çok seviyoruz. Ateş, Tebrizi dedi mi bayılıyor ona. i Tebrizi'nin yanına girdim, bir de baktım ki, oturuyor ve hanımını arıyor hanımını sordu şifa e, ismi neydi şu anda aklıma gelmiyor biliyordum ama şu an aklıma gelmiyor Şemsi Tebrizi hanımını sordu diyor bakın Mesnevi'de geçiyor bu ve ben diyor şem, e, üstadımın diyor hanımını arayıp ona çağırmak için arka taraftaki alabildiğine geniş bahçede duranırken bir de döndüm geldim baktım ki hanımı yanında oturuyor Allah Allah şaşırdım diyor. Bu neyin nasıldır dedim diyor. Bakın ifadeye bakın Allah'ınızın aşkına. Yani Subhanallahi amma yasifun. Allah onların vasfettikleri sıktan uzaktır. Diyor ki Şems-i Tebrizi denen o sapık Allah bizleri öyle sever ki Allah biz onda fena olmuş kullarını öyle sever ki bazen bir kadın kılığında bazense başka kılıklarda bize gelir. Haşa Allah azze ve celle bir kadının vücuduna hulul etmiş ve onun yanına gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden İbni Arabi abudu, E'buduhu ve huve ya'buduni Ben Allah'a kulluk ederim O da bana kulluk eder demiştir. O yüzden bir diğer sapık Ma fi cübbeti illallah Cübbemin içerisindeki Allah'tan başkası değil demiştir. O yüzden vahdeti vücut vardır. O yüzden bugün 17 Aralık'ta Mevlana'nın Bakın Mevlana'nın Aruz gününü kutlarlar, kutlarlar Konya'da. Nedir aruz günü? Düğün günüdür. Yani ne demek istemiştir Mevlana? Ben bugün Rabbime ulaştım, Rabbimle hemhal oldum diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Resulü aleyhissalatu vesselam miraca kadar yükselmiş, kabe gavseyn, iki mızrak mesafesi yaklaşmış ve oradan da öteye geçmemişti. Ki Cibril aleyhissalam Peygamber aleyhissalatu vesselam sıddetul muntahadan sonra ey Muhammed yürü bundan sonrası senin dedi. Cebrail Aleyhisselam dedi ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam dedi ki huna ey halilu halila ey Cibril burada dost dostu terk eder mi dedi? Ne dedi Cebrail Aleyhisselam? Yürü ey Muhammed. Vallahi Bundan sonra ben bir adım dahi ileriye atsam yanar kül olurum. Bana müsaade yok. Buradan sonra sadece senin için. Cebrail dahi geçememişti o makam. Ve Mi'raç gecesinde makamı Mahmud'a yücelecek ve Rabbimiz kendisine vesileyi inşallah nasip edecek. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam geçmişti. Bakın Mevlana geçmiş oraları. Allah ile hem hal oldum diyor ve Allah ile hem hal olmuş olmasını benim düğün günümdür diyor. Aruz günü. Aruz düğün anlamına gelir Arapçada. Bunlar nereden çıkartıyorlar? Hulul vardır bunlarda. Ve İbrahim Eş'ari diyor ki bu ümmetin içerisinde ibadetlerle uğraşan yani bakıyorsun namaz, oruç yani ibadetler var ama adamlar Allah'ın yaratılmışa hulul ettiğini iddia ediyorlar. Ve iza şey şeyen yastahsinunuhu, kâlû lâ nedri, le'alle rubbemâ bir şey görecek olsalar diyor onu hemen Hoş karşılarlar bilmiyoruz Belki de yani Rabbimiz mi o mudur şeklinde Onların Allah'ın yaratılmış hulülettiği Düşüncesine gittiğini görüyorsunuz O yüzden bazıları diyor onlardan bazıları Yer Allah'ı ameli doğrultusunda Gördüğünü iddia etmiştir İşte bu Eşailin reddetmiş olduğu bu tür benzeştirmeler Allah'a kullara benzeştirmeler Kullara Allah'a benzeştirmeler Hristiyanlar da öyle söylüyorlar Allah İsa'nın bedenin içerisinde geldi Diyorlar sizin Hristiyanlardan Ne farkınız var? Ne farkınız var? Haşa hululi iddia ederken Hatta Biliyorsunuz ki bu sapık fırkalardan bazıları Bu tasavvuf fırkalarının Sapık olanlarından bazıları ne derler? Onlar iddia ederler ki bir efendi, bir şeyh ibadet eder, eder, eder, eder, eder. ondan sonra Allah'a ulaşır, hatta ondan ibadetler kalkar. İbadet etmesine gerek yoktur artık, ibadetler kalkar. Ve bu ümmetin içerisinde peşinden müritlerini yığmış gitmiş, vallahi namaz kılmayan şeyh isimli insanlar çıktı. Oruç tutmayan şeyh isimli insanlar çıktı. Hatta kaideleştirdiler kardeşler. Ne dediler biliyor musunuz? Şeyh münafık olmadıkça insanlara fayda edemez dediler. Şeyh dediğin işte kemal derecesine ulaşmış, Allah'a ulaşmış, ibadetin kendisinden kalktığı kimsedir. Ama bu yine hala namaz kılar. Hala oruçta niye? Sırf müritleri görsün diye yoksa Allah rızası için değil zaten ulaşmış Allah'a. O yüzden bunun yaptığı asla münafıklıktır. İşte asıl şeyh bu dereceye ulaşmış olandır. Ancak o fayda verir diye kaide çıkaran tasavvuf fırkalar bile var. Gözünüzü aç ne İslam ümmeti. Kur'an ve sünnete tutunun. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın dediği gibi benim sünnetime ve Raşid halifelerimin sünnetine tutunun. Addu aleyha bin nevâciz. Hatta azı dişinizle tutunun. O fındığı kırarken ön dişlerinizle kırmazsınız. Arkadaki azı dişinizle affedersiniz köpek dişinizle kırarsınız. O sağlamdır. Tuttu mu koparırsınız böyle. Onlarla tutunun diyor peygamber. Bu ümmetin içerisinde Hristiyanlar, Yahudileşenler vardır. O yüzden itikadınızı Kur'an'dan, sünnetten alın. İşte bunlar söz konusu olmuştur. Hatta onlar Şeyhlerini, saçmalıklar, günahlarda görseler bile bunun bir hikmeti vardır diyecek kadar ne yapmışlardır? Onların hem Allah'ta yok olduklarını iddia dahi etmişlerdir. Bunlar da işte Allah'ı yaratılmışlarına benzetenlerdir. Gerek isimlerinde, gerek sıfatlarında, gerek zatında, gerek Rabbimizin fiillerinde. İşte Ehl-i Sünnet bütün bunlardan uzaktır. Bütün bunlardan uzaktır. Dolayısıyla biz diyoruz ki leyse kemislihi şey. Şura Suresi 11. ayette geçtiği gibi Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Yine İhlas Suresi'nde geçtiği gibi velam yekun lehu kufuven Allah'ın hiçbir dengi yoktur. Yine Meryem Suresi 65. ayetinde geçtiği gibi Rabbimiz Hel Ta'lemu Lhu Sen Allah'a bir denk biliyor musun? Üstünlükte yücelikte Allah'a bir denk biliyor musun? diyor. Yine Bakara Suresi 22. ayetinde Valla felatej alulillah en Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın diyor. İşte bütün bunlar Rabbimizi yaratılmışlara benzetmekten ya da yaratılmışlara Allah'a benzetme uzak kalmamız gerektiğini gösteriyor. Nasıl ki kardeşler biz rububiyette ve uluhiyette Rabbimizi isminde, sıfatında, zatında birliyorsak işte bir yaratılmışa benzetme olmaksızın ve aynı zamanda Rabbimizi bu vasıflardan da soyutlamaksızın Kur'an ve Sünnet'e geldiği gibi itikat ederiz. İşte ehl-i sünnet ve cemaatin sapasağlam olan yolu Allah'ın izniyle budur. Ve ondan sonra örneklere girmek istemiyorum kardeşler. Örnekler bizi bayağı bir uzaklaştıracak. Bunların ifadesini burada keselim İşte teşbih ve mümessile ve mücessime ya da müşebbihe dediğimiz fırkalar da bunlar kardeşler. Muattıla, felsefeciler, cehmiye, mutezile, eşariye, maturiliye, küllabiye, bunlar tevile ve yoruma gidenler, müşebbihe ve Mücessime de işte bu bahsettiklerimiz. Allah'a yaratılmışları, yaratılmışları Allah'a benzetenler. Zatında, isimlerinde, sıfatlarında. Ama ehl sünnet böyle değil. ehl sünnet ikisinin tam ortası denge. Rabbimizin isim ve sıfatlarını Rabbimize ispat eder ama ne yaratılmışlara benzetir ne örnek verir falanca gibi ne de soyutlar işte şundan kasıt budur demez. Şimdi geldik kardeşler yeni bir konuya. Bir bakayım kaç dakika kalmış baya da az olmuş yani şayet bir şöyle 45-50 dakika falan olsaydı bu konuyu sonradan işlemek isterdim yani başlı başına bir ders olarak başlamak isterdim zira burada kardeşler dediğimiz gibi şu anda kadar temel düşüncelerini yaptık temel düşünceleri işledik o zaman devam edelim önemli değil zaten faydalanmak için dinleyen kardeşlerimizde <gülüyor> takip ediyorlar artık Rabbimizin sıfatlarından özellikle üzerinde tartışılan kardeşler oluv ve istiva yani Rabbimizin kurulmuş olması, arşa kurulmuş olması, arşa istivası ve yüceliği sıfatları hususundaki görüşlere gireceğiz kardeşler ehl sünnetin görüşünü ve ehl sünnetin delillerini zikredeceğiz tabi çok detaylı girmeyeceğiz daha önce ifade ettiğimiz gibi Açlı derecede detayla girmiş olsaydık belki bu dersimiz gerçekten 30-35 dersi geçerdi. Yani böyle hani ıcığını cıcığını derler ya. Mesela İmam Zehebi 200 tane delil aktarıyor. Ondan sonra karşı de diğerleri onlara verecek reddiyeler var. Dolayısıyla çok detayla girmeksizin. Rabbimiz üzerinde iktiraf edilen ve tartışılan hususlardaki nakilleri ne yapacağız? İşleyeceğiz. Mesela Rabbimizin uluv sıfatı kardeşler. Uluv yani yüce olması, yücelerde olması, en üstte olması. Ala kelimesi budur. Yani üstte olmak. Gerek diğer olarak, gerek zat olarak. Bu konuya gireceğiz. Bu konudaki görüşlerini yapacağız, zikredeceğiz kardeşler. Mesela Rabbimizin olup sıfatı hakkındaki görüşlere geldiğimiz zaman Ehli Sünnet ve Cemaat'in ve onların görüşlerine gidenlerin nakillerini, delillerini ve ehli Sünnet ve Cemaat'e muhalefet edenlerin görüş ve delillerini yapacağız? Zikredeceğiz. Önce ehli Sünnet ve Cemaat'in delilleri kardeşler. Ehli Sünnet ve Cemaat diyor ki ''Yu'minu ehl Sünneti bi'uluv villahi ala khalqihi ve istivaihi ala arşihi'' Ehli Sünnet ve Cemaat Rabbimizin yarattıklarından üste olduğunu uluv sıfatıyla üste olduğunu ve arşa istiva ettiğini ettiğine iman eder ve Allah'ın yaratılmışlardan ayrı olduğunu, yaratılmışların da Allah'tan ayrı olduğunu ifade eder. Buna iman eder. Şimdi burada tarifte şöyle bir şey geçiyor bakın kardeşler. Rabbimiz yarattıklarından ayrıdır ve yaratılmışlar da Rabbimizden ayrıdır. Bu düşünce özellikle tarifte İmam Zehebi bu tarifi de kullanır. Neden? Çünkü bir takım insanlar Allah her yerdedir dediler. Her yerde işte burada, kapının arkasında, mutfağın orada, haşa. İşte ağacın orada. Yani hatta dile dahi alınamayacak, yani namaz dahi kılınamayacak olan yerlerde. Bunlar cehmiyye'nin görüşü Allah her yerdedir dediler. Biz dedik ki Allah'ın her yerde olması sadece ilmi iledir. Bunun delillerini hepsini edeceğiz Allah'ın izniyle. İlmi ile Allah sadece her yerdedir, zatı ile değil. Şimdi diyorsunuz ki Allah nerede? Her yerde. Peki Allah'ın zatı var mı? Var. E her yerde nasıl olur? Yani her yerde. Ya Allah her yerde, ilmiyle her yerdedir. Bunu iddia edenler de bakın ehl sünnet vel cemaat adına buna cevap veremezler kardeşler. Bize öğretilen itikat buydu önceden. Allah nerede? Her yerde. E peki ne demek yani Allah her yerde? Allah'ın zatı var mı? Yok mu? Allah'ın zatı var mı? Yok mu? E vardır tabii ki. E sonuç itibariyle Allah Azze ve Celle uluf sıfatıyla arşın üzerinde yüceliğiyle nedir? Bizim hiçbir şey, şey algılayamayacağımız şekilde yarattıklarından üstte yarattıklarından yücedir. Ve yarattıklarından ayrıdır. İlmi ile her yerdedir. Bu hususta kardeşler, ehl ve sünnet cemaate küllabiye, Meslebi Ehli Sünnet ve Cemaat'in görüşündedir. Zaten Küllabî'yi anlatırken ne yapmıştık? İfade etmiştik. Ebu Muhammed Abdullah İbn Said İbn Küllab ve ona uyanları ne demiştik? Onlar sadece Rabbimizin bir takım sıfatlarını tevil etmişlerdir. Yani Eş'ariye ve Maturidiyye'den Ehli Sünnet'e çok daha yakındırlar bu hususta. Ki Ebu'l Abbas el-Kalanisi Rabbimizin ulub sıfatını tamamen ispat etmiştir bunlarda Ehli Sünnet gibi. Ki Ebu'l Hasan el-Eş'arî ve onun önceki ilk eşariler de bunu bu şekilde kabul etmişlerdir. Ehl-i Sünnet'in bu husustaki delillerine gelince kardeşler, bakın Rabbimizin uluv sıfatıyla yarattıklarından üstte olduğu ve arşına istiva ettiği Ehl-i Sünnet'in delilleri. Ehl-i Sünnet bunu kardeşler, Kur'an'dan, sünnetten, icmadan Akıldan ve fıtrattan delil getirerek ehl Sünnet bunu ispat etmiştir. Şimdi delillerin serdine geliyoruz. Bu hususta dediğim gibi İmam Zehebi'den nakil yapacağım. Diğer almış olduğum notları ya da diğer e, işlemek, işlemek istediğim hususları hiçbirini karıştırmıyorum. Dersimiz fazla ilerlemesin diye Allah'ın izniyle doğrudan İmam Zehebi'den aktarıyoruz. Bakın kardeşler İmam Zehebi ehl sünnetin işte itikadını anlatırken, Rabbimizin uluvuna, yüceliğine, yaratılmışlardan üstü olduğuna delil getirirken, önce Kur'an'dan delilleri zikrediyor kardeşler. Peki bu Kur'an'dan deliller nedir? Rabbimizin uluv sıfatına Kur'an'dan deliller nedir? Birincisi, İmam Zehebi diyor ki, Addelilü'yle Allah Teala fukul Arş, Allahın Arşın üstünde olduğunun, fukul Mâhlûkat, yaratıklarının üstünde olduğunun, mübâyenûn leha, yaratıklarından ayrı olduğunun, leysa bi dahilin fi şeyi minha, yaratıklarından herhangi bir tanesinin içinde olmadığıının, Ala anna. <gülüyor> İlmehu fî kulli mekan, ama ilminin her yerde olduğunun delilleri diyor İmam Zehebi. Nedir bunlar? El kitabı ve sünne ve icma'u sahâbe ve tabi'ine bel e'immetil mehdiyyin. Kitaptan diyor deliller, sünnetten deliller, sahabenin icmasından deliller, tabi'undan deliller ve Allah'ın izle işte doğru yola önderlik eden, İmamlardan delilleri aktarmaya başlıyor. Bu belki bizim bu dersimizi de aldığı gibi önümüzdeki dersi de alacak kardeşler. Ama fayda var. Ta ki bir kardeş ehl-i sünnet ve cemaatin bu husustaki düşüncesi nedir dediği zaman bu delilleri anında Allah'ın dersimize dönüp bulabilsin. Aynen müteşabi hususlardaki ehl-i sünnetin imamlarının delillerini hemen ikinci, üçüncü derste zikrettiğimiz gibi. Mesela birincisi Rabbimiz Tebareke ve Teala Taha suresinin 5. ayetinde ne diyor? Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. İstiva kelimesi ala ile kullanıldığı zaman kardeşler bir şeyin üzerine kurulmak, tahta kurulmak anlamına gelir. Bu anlamda Rabbimiz arşa istiva etmiştir ama nasıllığını hiçbir şekilde bilmiyoruz bize Rabbimiz böyle söylüyor, biz de geldiği gibi iman ediyoruz ve bunu böylece tekrar ediyoruz. Yine, Kur'an'da Rabbimiz, tam altı yerde, Araf suresi 54. ayetinde geçtiği şekliyle, Allah gökleri ve yaratıp, ثُمَّ اسْتَوَا al Arş Allah arşa istiva etmiştir buyuruyor Rabbimiz. Altı yerde Kur'an'da. Bakın, İmam Bukhari, sahihinde, yani hadis kitabında İmam Mücahid'den şunu aktarıyor. Dikkat edin. İmam Mücahid'den bu ayetin tefsirinde şunu aktarıyor. Şimdi birileri istiladır falan demesinler. Bizim önderlerimiz, bizim imamlarımız var. İmam Mücahid, İbni Abbas'tan ve zamanının en önde gelen ilimler, e, ilim ehlinden i̇bn Abbas'ın öğrencisidir kardeşler ve Kur'an'ı iki sefer baştan sona bizatihi İbn-i Abbas radiyallahu anh'tan tefsirini almış bir kimsedir. Bakın i̇bn İmam Mücahid diyor ki, bu ayetteki isteva kelimesi ala alel arş. Arşın üzerine yücelmiştir. Yani arşı kuşatmıştır ilmiyle yücelle değil. Bizatihi doğrudan arşın üzerine Arşın üzerine kurulmuştur ve arşın üstünedir. Ala, alel arş anlamında tevilini yapıyor. Yine kardeşler, İshak İbn-i diyor ki, İshak İbn-i bildiğiniz gibi, İbn-i olarak bilinen El-Mervezi, ki Hatip El-Bağdadi diyor ki, o ehadu e اه immetil muslimin, Müslümanların önde gelen imamlarından biriydi. Ve ilmen min a'lamid din en bilgili olanlarından biriydi. İctema alehul hadisü vel fıkhu vel hıfzü vel ve züht. Kendisi hadis ilmini, fıkıh ilmini, hıfzı, sıdkı, Allah korkusunu, takvayı bir arada bulunduran bir kimseydi. O diyor ki Semiatu Bişr İbn Amr. Biş İbn Amr'ı ben şöyle derken işittim. Bir İbrahim der diyor, Amr diyor ki: "Senin otu gayrı vahid'den müfessirîn." Ben birçok müfessirden diyor şunu duydum. "Errahmanu alal arş'a istawa." Ey Rahman olan Allah arşa istiva etmiştirden kasıt onu kuşatmıştır. Hükmü abakidir değil. Ey irtifa, yücelmiştir, yükselmiştir anlamındadır. Bakın bunlar bu ümmetin en önde gelen alimlerin görüşleridir. Ey irtefa, yücelmiştir. Yine Muhammed İbni Celil et-Taberi. İmam Taberi ne diyor kardeşler? Bakın, İmam Taberi Rahman Allah arşa istifa etmiştir. Ayetinin tefsirinde diyor ki Ey ala ve ertefa Yani Allah, Rahman Allah arşa istifa etmiştir. Yani arşın üzerine yücelmiştir ve yükselmiştir. Bakın, bunu söyleyin. Size müşebbih bugün güya ehl-i sünnet taraftarı olduğunu söyleyip tevvile gidenler siz İmam Taberi'ye mücessıd mi diyeceksiniz? Müşebbihe mi diyeceksiniz? İmam Mücahid'a mi e mu diyeceksiniz? Yine Ebu Ubeyde. Bakın Ebu Ubeyde diyor ki kardeşler, baslardır kendisi ilim ebed, e, e, Arap edebiyatında, ilimde insanlığın önderlerinden bir tanesi olup ilmini kesinlikle alimlerimizin, Ehli Sünnet'in önderlerinden kabul ettiği kişidir. Ebu Ubeyde diyor ki Rahmanu alal ey Yani Allah arşa yükselmiştir. Arşın üzerine yükselmiştir. Sa'de sa kelimesini kullanıyor. Bu yükselmiş olmaktan kasıt niteliğini biz bilmiyoruz. Biz geldiği gibi sadece tekrar ediyoruz. İstivadan kasıt mı? Nasıllığını bilmiyoruz, yaratılmışlara benzemiyoruz. Bir yere terp mi etmiş bir yere bırakmış mı? Hayır. Sadece biz bunu Kur'an'da geldiği gibi tekrar ediyoruz. Yaratılmışlara benzetmiyoruz çünkü o yaratılmışlara hiçbir şekilde benzemez. Yine İmam Bagavi tefsirinde kardeşe ne diyor? Sümme esteva ey sa'ade yani yüceldi. İbn-i Abbas diyor ki istivadan kasıt nedir? Er Yani bir kişi oturmaktaydı. Bir kişi oturmaktaydı. Sonra yüceldi, yükseldi. İstiva budur diyor İbn Abbas. Ama Rabbimiz için ama Rabbimiz için sonuç itibariyle nasıldığını biz bilmiyoruz. Biz geldiği gibi tekrar ediyoruz. Ama istivadan kasdinde olduğu şunetin imamlarına bakın bu. Yine Darukut'un İshak El kaziden diyor ki Ben diyor Ebu'l-Abbas'ı şöyle derken işittin. İsteva 'alal arş yani ala ve stava'l vech. İttasala ve stava'l kamer. Yani nedir? Allah yüce olduğu arşın üstüne yüceliğiyle kuruldu. Bu bağlamda devam ediyoruz kardeşler. Davut i̇bn Ali diyor ki biz Maliki imamlarının tercih ehli olanlarından i̇bn Arabi'nin yanındaydık. İbn-i Arabi. Adamın bir tanesi geldi. Adamın bir tanesi geldi. Ve dedi ki, Mâ ma'nâ qavluhu alel arşisteva ey i̇bn Arabi. i̇bn Arabi, e, burada özellikle e, hatamı düzelteyim kardeşler. Bu i̇bn Arabi, ben bir önce hata ettim. i̇bn Arabi değil, İmam Malik'in mezhebindeki ma malum, e, ahkam tefsir Arabi değil. Bu Arabi. E o hatamı düzelteyim inşallah. Adam bir tanesi geldi i̇bn Arabi'ye dedi ki, Rahman olan Allah irşiva, is, arşa istiva ettiden kasıt nedir? Bakın İbn-i Arabi dedi ki o Rabbimizin arşa istiva etmiş olması gibi istivasıdır. Huve ala arşihi kema akbar. Allah bildirdiği gibi arşının üzerindedir. Bunu üzerine adam dedi ki Ya Eba Abdullah, Ey İbn-i Arabi İnnemâ ma'nâh istevlâ Oradaki istivadan kasıt Allah kuşatmıştır, istila etmiştir. O değil mi dedi. İbnü'l Arabi dedi ki: "Uskut. Sus dedi. Sus. La yuqal istawla ala'l şey'i hatta yekun lehu mutat. Feiza galaba ahaduhuma qila istawla." İstila dediği şey diyor, bir kimsenin dengi vardır karşısında, mücadele etmiş olduğu bir rakibi vardır ve onu yener de orayı istila ederdir. Sen nasıl İstivadan kazık istiladır dersin, kuşatmaktır. İşte bu bağlamda nakillere devam ediyoruz kardeşler. Dedim ki istilayı kesinlikle reddediyor. Ve nakillere devam edelim. Ali aliyel rayyâhîden İmam Zeheb'i nakil yapıyor. Diyor ki, İsteva ile Sema hususunda dedi ki, Ey irtefe'a yani Allah yüce olmuştur. Allah yüce olmuştur. Yine, Halil İbni Ahmet, ثum esteva ile Sema, Allah güye istifa etmiştir. İrtefe'a ile Sema, güye yücelmiştir, yükselmiştir. Ki bunu, Abdülber aynı şekilde, Muvatta'nın şerhinde ne yapıyor? Zaten aktarıyor. şekilde yapıldığını aktarıyor. Diğer delillerimize bakalım kardeşler. Mesela bir sonraki delilimiz. Fatır suresinin 10. ayeti. Bakın Fatır suresinin 10. ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala diyor ki İleyhi yas'adul kelimut tayyib Bakın Fatır suresi 10. ayet ne diyor Rabbimiz? اِلَيْهِ يَسْعَادُ كَلِمُتْطَيِّبُ Güzel olan söz ne yapar? Allah'a yükselir. Güzel olan söz Allah'a yükselir. يَسْعَاد yes يَسْعَاد yes kelimesi tabiri caizse aynen bir kimsenin merdivenden çıkışı gibi. Yani güzel olan söz Allah'a yükselir. Allah'a ulaşır. Allah'ın yüceliğine Dolayısıyla Allah her yerde seninle beraber ise yücelmiş, yükselmiş olması su durumu söz konusu olmamalıydı. Allahu Teala'nın güzel olan söz Allah'a yükselir. Bakın yükselmekten kats ediyor. Ve yine bir sonraki delilimiz Ali İmran suresinin 55. ayetinde Ali İmran suresinin 55. ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazreti İsa'ya ne diyor? Ey İsa inni mutawfike Ey İsa seni vefat ettirecek olan benim ve râfi'uke ileyye ve kendime yükseltecek olan da benim. Bak kendime yükselteceğim. Burada ne yapıyor Rabbimiz? Hazreti İsa'yı kendine yükselteceğini bahsediyor. Eğer Allah her yerdeyse haşa zatıyla beraber. Bu durulmaz söz konusu olacak. İlmiyle her yerde dediyorsun. Zatın her yerde dediğin zaman... Siz yokluğa tapıyorsunuz, yok öyle bir şey yok. Allah yaratıldıklarından yücedir, üstedir. Nasıllığını bilmiyoruz, keyfiyetini bilmiyoruz, tek bildiğimiz var ki onu zatını ihata etmek gibi bir imkana sahip o kadar yücedir. Sıfatlarını ve isimlerini bile tamamıyla bilmiyoruz ve Peygamber Efendimiz dahi bilmezdi. Bunu daha önce söyledik. O yüzden yarabbi katında saklamış kayıp ilimle sakladığın isimlerinin hürmetine senden istiyorum derdi. Peygamber Efendimiz de bilmedi Allah'ın isimleri vardı. Rabbimiz onları bildirmemiş. Bu ayete bakın yine herkese aynı şekilde Nisa suresinin 158. ayetinde Nisa suresinin 158. ayetinde diyor İmam Zehebi. Allah ne buyurdu ve rafe yani onlar İsa'yı öldürmediler. Bilakis onlar ne yaptı? Allah ne yaptı? Allah onu kendisine yükseltti. Bakın Allah onu kendisine yükseltti. Nasıl yükseltti? Yükse kendisine yükseltti kasıt nedir? Allah yaratılmışlarından üstte yücedir. Allah onu kendisine yükseltti. Yine 56. Ee, <gülüyor> 50. ayet, Nahl Suresinin 50. ayetini İmam Zehebi delil olarak getiriyor kardeşler. İmam Zehebi diyor ki, Nahl Suresinin 50. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki, o müminler nedirler? يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Onlar üzerlerindeki Allah'tan korkarlar. Onlar üstlerindeki Allah'tan korkarlar. Bakın üstlerinde, üzerlerindeki diyor. Hiç kimse kalkıp da Arapça feuk kelimesi değer olarak yüceliği de anlatır diyemez. Bu ayet için diyemez. Eğer burada Arapça bilen kardeşler bilirler feuk kelimesi üstte olmak dere kelimesi min harfi ciriyle kullanılmasaydı kardeşler belki değer olarak yüce olan için feuk diyebilirsin. Yani ne gibi mesela bir insana elli santim ama bir insan 70 santimse ama buna rağmen 50 santimliğin değeri 70 santimetre üstlüyse ha, bu onun üstündedir diyebilirsin. Değeri kast edersin. Ama min fevk, min harfi celil'e kullanırsan hiçbir zaman değere kullanamazsın. Mutlaka üstü olmalıdır. Min fevkihim, üstlerinden mesela evin üst tarafından min fevkihim, bu Kur'an'a modelleri var. Dolayısıyla Buradaki ayet çok açık bir şekilde ifade ediyor ki ya kaafun rabbuhum min fevkihim. onlar üstlerindeki rablerinden korkarlar diyor Rabbimiz. Rabbimiz üstlerindeki diyor sen her yerde diyorsun. İlmiyle Rabbimiz her yerdedir. Yine Rabbimiz bakın İmam Zehebi'nin de getirdiği gibi Secde Suresi'nin beşinci ayetinde Secde Suresi'nin 5. ayetinde Allah azze ve celle buyuruyor ki yedbirul emre mines sema ila'l ardı sonra ya'rucu ileyhi. Düdberu'l emra. Allah ne yapar? İşleri düzenler. Nasıl? Mine's sema'i ile'l art. Gökten yere doğru. Gökten yere doğru Allah ne yapar? İşleri düzenler. Bakın ne diyor Rabbimiz? Summe ya'rucu ileyhi. Sonra işler tekrar Allah'a yüceltilir. Sonra işler tekrar Allah'a yüceltilir. Gördünüz mü? Yine geliyoruz kardeşler. Mülk Suresi'ndeki ayete. Mülk Suresi'nde Rabbimiz ne diyor? Emin tum men fis sema'i e yakhsifa bikumul arda. Suresi'nin 16. ayeti. Mükeses'in 16. ayet. E emintum men fi's sema'i eyahsifa bikumul arda? Yani gökte olanın sizi yerin dibine geçirmezceğinden korkmuyor musunuz? Korkmuyor musunuz gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden? Kalkıp bakın tevil diyorlar ki buradaki gökte olanlardan kasıt meleklerdir. Ne alakası var men fi's sema gökte olanın Azap etmek Allah'ın sıfatı olarak geçer. Peki hadis için ne diyeceksiniz? Onlar da zikredeceğiz Allah'ın izniyle. Hadis için ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu kardeşler? İrhamu men fil ardı yerhamkum men Yerde olanlara acıyın ki gökte olan da size acısın. Hele hadislerden öyle deliller sıralayacağız ki kardeşler. Tevili me'mili mümkün olmayacak bunlar için. Bu ayetlerde de olmadığı gibi. Ama burada kalkarlar mesela meleklerdir derler burada. Yine Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi Mülk suresinde göktü olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz diyor. Yine bakın bir sonraki ayet Me'arit suresi 3 ve 4. ayet Me'arit suresinin 3. ve 4. ayetinde Rabbimiz tabareke ve ta'ane diyor Biraz su çekeyim inşallah kardeşler Müsaadenizle Allah-u Teala o ayetinde meleklerden bahsederken diyor ki, Zilme'ariç, kademe kademedir. Katman katmandır. Me'ariç suresi 3. ayet, Te'arucul melâiketu ve ruhu ileyh. Melekler ve ruhlar Allah'a yükselirler. Dikkat edin. Melekler ve ruh, yani Cebrail ne yapar? Allah'a yükselir. Peki neresidir bu? Sizin katınızda işte 50 bin yıl olan katmandır. Sizin saymanızda elli bin yıl. Halbuki bu Allah'ın katında bir gündür. Ne diyeceksiniz bu ayetlere? Siz hangi mantıkla Allah her yerde de diyorsunuz? Haşa avucunuzun içerisinde alıp da Allah haşa burada ya da Allah şu anda her yerde sağda solda. Siz Allah'ı yok yapıyorsunuz. Zatının yokluğunu ifade ediyorsunuz adeta. Güya Allah'a yaratmışsa benzetmeyeceğiz diye biz ne diyoruz? Bunlar vardır ama biz Rabbimizin zatını ihata etmekten aciziz. Yine bakın kardeşler. Gafir suresi yani Mü'min suresinin 36-37. ayetlerinde Allah-u Teala firavunun durumundan bahsediyor. Firavun dedi ki ve kâle Firavun yâ hâmân hubnî li sarhan leallî Dedi ki ey Haman, bana bir gök kubbe yap ki bana bir kule yap ki ne yapayım? Ola ki ben o katmanlara o sebeplere o Musa'nın bahsettiği Rabbine ulaşırım. Esbâb-e semâvâti o göklerin Rabbine göklerin takdir edilmiş olma boyutuna fattali'a fa ttal'a ila Musa ve ben Musa'nın Rabbine ulaşayım ve inneli azunuhu ben zannedersem Musa yalancı zaten dedi. Dikkat edin. Hazreti Musa Aleyhisselam biz burada ne çıkartıyoruz? Bak İmam Zehebi diyor ki İmam Zehebi diyor ki Firavun Hazreti Musa'nın Allah'ı tanımlamasından sonra, çünkü biliyorsunuz Firavun önce sordu, قَالَ وَمَا ya Musa مُوسَا Ey Musa senin Rabbin kimdir? Anlat bakayım. Hz. Musa anlattı, رَقَالَ رَبُّنَ لَذِي عَتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Rabbimiz her şeyi yaratan ve sonra onlara hidayet edendir. İşte, Firavun, Hz. Musa'ya Allah'tan, kendisine çağırmış olduğu Rabbinden bahsedince, onu Hazreti Hz. Musa anlattı. Ve, Hz. Musa'nın anlattığından dolayı Firavun And ilahuhu fi sema Musa'nın ilahının gökte olduğunu. Arşın üstüne istiva ettiğini anladığı için bana bir gök kubbe yap da dediniz göğe çıkayım ben Musa'nın Rabbine bir erişeyim. İşte İmam Zehebî diyor ki Hazreti Musa anlatmasından Firavun bu şekilde algılamıştı. Yoksa Hazreti Musa ona bu yaptığın abes bir şey anlamında doğrudan Allah her yerdedir şeklinde bir ifade kullanıldı ki Kur'an bunu bu şekilde anlatıyor ve onun böyle bir teşebbüse girdiğini ifade ediyor. Buradan da diyor ne yapıyoruz? Biz açık olarak bunu görüyoruz kardeşler. İşte bu ayetlere baktığımız zaman İmam Zehebi diyor ki bu ayetler Allah'ın yüceliğinin apaçık delillerindendir. Allah'ın yüceliğinin ve yükselmişliğin apaçık delillerindendir. Evet vaktimiz bir saati geçmiş kardeşler. Bitirelim. Bir sonraki haftaki dersimizde Allah'ın da doğrudan İmam Zehebi'nin kardeşler hadisten, sünnetten getirmiş olduğu delillere bakacağız. Sünnetten getirmiş olduğu delillere bakacağız ki <gülüyor> İmam Zehebi yaklaşık olarak burada yüz tane delil getiriyor yüz tane hadisten, sünnetten delil getiriyor. Allah'ın aşağı istiva ettiği, yüceldiği, yüksekliği yaratılmışlardan ayrı olduğu işte zatıyla her yerde olmadığı, ilmiyle her yerde olduğuna sünnetten deliller getiriyor. Bir sonraki dersimizde Allah nasip hafta haftaya pazar günü tekrar ne yapacağız? İşte İmam Zeheb'in getirmiş olduğu bu delilleri zikredeceğiz. Hadisleri zikredeceğiz. Sonra sahabeden getireceğiz kardeşler. Ebu, Ebu Bekir Sıddık'tan olacak önce İmam Zehbi, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali'den diğer sahabelerden bütün bunlardan aktaracak. i̇bn Abbas'ından tutun hepsinden. Daha sonra tabiunun önde gelenlerinden. İmam Hatası'ndan tutun da Hasenel Basri'sinden tutun da yine Evza'i'sinden tutun da Süfya, e, Süfya'min Uyaynesi'nden tutun da Ebu Hanife'sinden tutun da bütün bunlardan deliller getirecek. Bütün bunlardan deliller getirecek. Dolayısıyla biz de Allah nasip ederse bir sonraki derste dediğim doğrudan sünnetten delilere inşallah geçeceğiz. Allah Azze ve Celle bizleri insanların itiraf etmiş olduğu hususlarda en doğruya iletmiş olduğu kullarından kılsın. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana En elhamdülillahi rabbil alemin.